وخق من زوجها وب من ررجلا كثير وساء كل الله الذي تتساللون به والأرحم إن الله كان عكم قيبا يا أي الذينَّك الله وقولوا قولا سديدة يسلح لكم أعم لكم لكم ذنوبكم وما ييتله ورسول فقد فذا فزل عظمة عم أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله ve hayra hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muhdesatuhâ ve kullu bid'ah ve kullu bid'atin dalâle Sizlerle beraber <gülüyor> İmam Ebû Zekeriya Yahya İbn Şeraf en-Nevavî'nin Riyâdu's Salih'in adlı kitabını okumaya devam ediyoruz şerh etmeye devam ediyoruz. Hadisleri gözden geçirmeye devam ediyoruz. En son geçen hafta selam ve Aleyhisselam, Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam en son geçen hafta babut Tevbe Tevbe bahsini öğrenmeye başlamıştık. Giriş olarak demiştik ki Tevbe Tevbe yetubu Tevbeten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 Allah'a dönmesidir, tevhide dönmesidir. Ondan sonra büyük günahlardan, ondan sonra da küçük günahlardan dönmesidir. Tevbe etmenin İmam-ı Nevevî Rahimahullah üç tane şartını zikretmişti buradaki girişte. Ancak ilim ehli o 3 taneye iftiraflı olmayan, hepsinin aslında kabul ettiği iki şartı daha eklemişlerdi. Toplam tevbe etmenin 5 tane şartını zikretmiştik. Hatırlayan var mı? Evet. 1 İhlas İhlas her ibadette olması gereken şart. El-iqlas. Allah için tövbe edeceksin. iki Evet. En-nedem evet. olması. Üçüncüsü işlediği gündahını ne yapması? Evet. Terk etmesi. İkla' Arapçası. Evet. Dördüncüsü El-azm. Azm edecek. Evet. Beşincisi El-vakit. El yani vaktinde yapmış olması. Tövbenin bir vakti var. Kısaca da toplarlarsak önceki ikrasla yapacağız tevbeyi. Allah için yapacağız. İkincisi o işlemiş olduğumuz günahtan elimize çekeceğiz. El-iqla' Yani hem günah işliyorsun hem de diyorsun ki Allah beni affetsin. Böyle bir günah yok arkadaşlar. Böyle bir tövbe etme yok. Üçüncüsü azmedeceğiz. Bir daha dönmemeye. Dördüncüsü pişman olacaksın. Kalbin seni yiyecek. İçin yanacak.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 Ondan sonra bu adam o onu da öldürüyor. 99'u neye tamamlıyor? Bize tamamlıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle bir zattan bahsediyor. Yani tövbe allah Teala öyle merhametli ki, öyle bağışlayıcı ki, hatta hadiste geldiği gibi, yani bir hayvanın yavrusuna olan rahmetinden daha çok merhametli. Bir annenin çocuğuna olan merhametinden daha çok merhametli. Allah-u Teala kullarının tövbe etmesini ve tövbesini kabul etmek istiyor. Gelecek hadiste Allah-u Teala bundan mutlu oluyor, gülüyor. Ama tabii yani öncelikle tövbe etmenin de neyi var? Bir ilmi var. Şimdi burada gördük, öğrendik değil mi? Yani tövbe etmek, yani dille Allah affetsin bizi. Bazı insanlar var günah işliyor, günah işleme devam ediyor. Allah gafurdur, rahimdir, bağışlayıcıdır, esir gelendir, Allah affeder. Ve böyle diyerek zannediyor ki tövbe ettiğini zannediyor. Halbuki tövbenin yani her şeyin bir şartı var, kaydı var. Tövbenin de bu şekilde... An Ali Said'in Sa Malik İbni Sinan khudri an-Nabi Allah buyuruyor ki kendisinden Ebu Said Saad ibn Malik ibn Sinan el-Khudri rivayet ediyor. 99 <gülüyor> Haber veriyor ashabına. Sizden önce bir adam vardı ki geçmiş ümmetlerde yaşayan 99 tane insanı öldürmüştü, canına kıymıştı.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 Sorduğu bu kimseyi de öldürerek 99'u yüze tamamlıyor. Sume sele an alemi ahlil ard fadul ila rajulin alemin fakal sonra inin araştırmaya devam ediyor, yılmıyor. Çünkü adam artık pişman olmuş, hayır istiyor, tövbe istiyor. Diyor ki bana başka bir adam gösterin ve ona başka bir kimseyi gösteriyorlar tekrardan. Fakale inna uqad alimi etenefsin fahlehu mintabu fakale nam. Bu sefer soruyor bu adama diyor ki 99 tane adam öldürdüm. Tövbe var mı? Cevap ne? Kale, evet senin tövben var. Diyor <gülüyor> ki seninle tövbenin arasında kim girebilir ki? Yani Allah'la senin arasına, senin arana bu günahlarından pişman olmuşsan, ele tek çekmişsen, gerçekten ihlasla Allah'a tövbe etmek istiyorsan, senin yapmış olduğun bu günahlarla bu tövbenin arasında kim bir engel, bir duvar örebilir ki? ''İntalik ilâ arz kezâ ve kezâ.'' Diyor ki, git şuraya falanca yere. <feynne> ''Fe inne bihâ unâsem ya'budûnallâhu teâlâ fe'budillâhe ma'hum.'' Diyor falanca bölgeye git, orada Allah-u ibadet eden, gerçek manada ibadet eden tevhid sahibi, abid kullar var. Oraya git, oraya yerleş. Yani bundan sonra artık orada yaşa. Yani tövbenin işaretlerinden bir tanesi de bu. Eğer hayır üzerinde yaşamak istiyorsan, kötülüğe tekrardan görülenmek istemiyorsan, salih insanlarla, güzel insanlarla ne yap? Yaşa. وَلَا تَرْجِحْ اِلَى اَرْضِكَ فَاِنَّهَا اَرْضُسُ nasihatine devam ediyor. Sen diyor artık yaşamış olduğun eski topraklarına, eski bölgene memleketine geri dönme. Çünkü orası nedir? Ardu, su kötü. Günahların işlendiği kötü bir yer. فَنْ تَنَقَ حَتَّا اِذَا نَصَفَتْ Ama Allah'ın takdiri yola koyuluyor. O alimin ona tavsiye ettiği yeri gösterdiği yere gidiyor. Yolun yarısında etahul <gülüyor> الْمَوْتِ Ölüm geliyor. Ölüm geliyor.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 فقالت <gülüyor> melekleri diyor ki bu adam Allah'a yönelerek Allah'a teveccüh ederek kalbiyle Allah'a yönelerek tövbe edip Allah'a doğru gitmeye başlamıştı teveccüh etmeye başlamıştı وقالت ملائكة العذاب diyor ki tamam da bu adam hiçbir hayır işlemedi E geride sabıkası da çok büyük sicili de çok büyük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 Kötü tarafa yakınsa azap melekleri alsın, iyi tarafa yakınsa rahmet melekleri alsın. Hashem de böyle diyor. Allah Hala'nın bakın rahmeti, adaleti, hikmeti gereği bütün bunlar oluyor ve nebi Aleyhisselam bize bunları haber veriyor ki dersler çıkaralım. adna ila ila al arad. Ölçüyorlar, bir de bakıyorlar ki. Nereye yakın bu adamın öldüğü düştesinin bulunduğu yer gitmek istediği yere yakın. Va kabadat hu rahme ve bundan dolayı da ne yapıyor? Rahmet melekleri onun ruhunu kabzedi, onun ruhunu teslim alıyor. Bunun niyeti geçmiyor mu? Niyeti. Va fi riwaya fi sahih va kana ila al qari'at salihah bi shibr. <gülüyor> İne rivayette diyor ki. O istemiş olduğu, salih insanların yaşamış olduğu toprağa bir karış yakındı. Yani yakınlığı o kadar çok da değil. Bir karıştan kendini kurtardı. فَجُعِلَ مِنْ اَهْلِهَا Ve o insanlardan ne yaptı? Kabul oldu. O insanların artık sayıldı. Ve salih insan olarak melekler onun ne yaptı? Tövbesini Allah-u Teala kabul ettiği için ruhunu rahmet melekleri aldı. fi رِوَيَةِ فِي sahih Yine rivayette Allahu اللّٰهُ تَعَالَ اِلَى هَذِهِ اَنْ تَبَاعَدِي وَاِلَى هَذ allah Teala iyi insanları yaşamış olduğu toprağa vahy ediyor ki yaklaş. Bu adama yakınlaş. Kötü insanların yaşamış olduğu toprağa da diyor ki tebaadi, uzaklaş. Bu adamdan uzaklaş. Ve kâle kîsû mâ beynehumâ ve diyor ki hadi şimdi ölçün kişi arasındaki mesafeyi. Fevecedû ila hâzihi akrab bir Bir de bakıyorlar ki o iyi olan insanların gitmek istediği yere bir karışı dağney yakın. Ve rivayet başka bir rivayette ise fenâ bi sâdiri bu adam ölümün kendisine geldiği katil yüz kişi öldürmüş adam göğsüyle debelenerek diyor iyi olan yere doğru yöneldi sadece yani kendini oraya doğru çevirdi biraz kıpırastı yani Ölüm bir sahneye bilirsiniz böyle ölür, yere ivulanır göğsünü artık o iyi yere çeviriyor ve ne yapıyor oraya doğru ölüyor bir rivayette de böyle geliyor yani Allah azze ve ve ve ve ve ve yani çok önemli arkadaşlar. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya فَلَمَّ اَزَاغُوا Allahu اللّٰهُ Onlar sapıtınca, azınca, yoldan çıkınca Allah da onların kalplerini ne yaptı? Sapıttı. Yani insan da bir hayra ikbal, hayra yöneliş yoksa, kendini muhasebe etmek yoksa, teveccüh yoksa, tövbe yoksa. 50 bir süre sonra o insana bakarsınız ki şeytandan da kötü olmuş. Hatta derler ya yani, bu adam şeytandan da beter allah Teala onun kalbini öyle bir sapıtmıştır ki bugün de görüyoruz. Adamı işte görüyorsunuz yani sağda solda, medyada şurada, burada. Nazisi çok hayırlı gibi gözüküp de böyle kendini beş peşinde koşmaya adamış ve şu anda son gelmiş olduğu duruma baktığımız zaman şaşıracağınız birçok insan var. Nereden, nereden nereye gelmiş bu adamlar? Bu neden kaynaklanıyor? Hayra teveccüh olmazsa, istikamet üzere olmaya çalışmazsa kul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 Böyle olursa, böyle olursa kul öyle bir hale gelir ki artık mübah olan şeylerden bile bak kendini ne yapmaya başlayabilir belki sıyırmaya başlayabilir. Direkt Allah'a ikbal eder. Hani bu dersin ilk bu sohbetlerin ilk dersinde ilk celsesinde söylemiştik. Şeyhülislam İbn Teymiyeden anlatıyor öğrencisi İbnü'l-Kayyim rahimehullah. İbnü'l-Kayyim böyle mübah olan bir iş yaparken görüyor Şeyhülislam İbn Teymiye. Yani mübah olan bir iş şey yapar diyor derken. yani böyle ne diyelim uzanmış manzaraya bakıyor olabilir kuş besliyor olabilir yani kendini Allah'ın zikrinden e, kuş derken güvercin değil tabii yani güvercin e, yani böyle bu bağ olan bir şeyle uğraşıyor Şeyh Hulusi İbn Tayymi uyarıyor. uyarıyor diyor ki bu diyor kişiyi kulu yüksek mertebelere ulaşmaktan engel olur yani o insanlar nelerle uğraşmışlar Selepten öyle insanlar var ki ben diyor 40 yıl namazımda diyor iftifat sektirini getirirken önümde diyor cemaatin ensesini görmedim. Ne demek o? Yani en ön saftaydım diyor. Yani böyle insanlar var. Böyle insanlar var. Ee, yani bunlar Allah'ın rahmet, merhametini on, merhamet sahibi olduğunu, rahim olduğunu tevvap olduğunu, gafur olduğunu bilmekle birlikte azabının da azap edici olduğunu da biliyorlar. Azabının şiddetli olduğunu da biliyorlar. Bu iki hal üzerine hayatlarını ne yapmışlar arkadaşlar? Buna adayıp bu hale gelmişler. Şimdi uzun hadisimize gelelim. Bu hadiste Ka'b İbni Malik radıyallahu anh Ka'b İbni Malik radıyallahu anh biliyorsunuz Tebuk gazvesinde katılmamış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 ee, nedir yapması gereken? İnsanların zahiren, dışarı vuran sözlerini kabul etmesi. Gizli olan, kalplerinde sakladıklarını yapamaz? Göremez, bilemez allah Teala bildirmediği sürece. Bundan dolayı da onları sözlerinin zahiriyle muamele edip, ne söylüyorlarsa öyle kabul edip, onlar için yaptıkları bu günahlardan istiğfar ediyor Allah-u Ama bu üç kişi hakikati söylüyor. Biz diyor, bir sebebimiz yoktu. Bizi koyacak bir bahanemiz de yoktu, gelemedik. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunlara göre ümitliyim. Ta ki Allah hakkınızda ne bana kadar hüküm verene kadar Ve diyor ki Medine'lilere bunlarla kimse ne yapmasın, Helal. konuşmasın. Hadiste geliyor, Şam tarafından bir çiftçi geliyor, Gaztan kralı bir şey göndermiş, ferman, bir dilekçe diyelim. Kabilim maliye diyor ki, yani gördük ki ashabın sana zulme diyor, seni sana sırtını dönmüş insanlar.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 kab i̇bn Malik evindedir demiyorlar. Onunla ilgili bir konuşmadan dahi korktukları için hadiste de gelecek diyor ki işaret ettiler elinde. Eyle gösterdiler. Yani peygamberin emrine bu kadar da ne var? Bir ihtimam, bir önemli bir ilgi var. Şimdi gelelim bu hadise. Abdullah ibn-i kab i̇bn Malik Ka'b-i i̇bn Malik'in oğlu Abdullah anlatıyor. Ve kâne kaide Ka'bin radıyallahu anhum min benîhi heyni amî Ve bu Abdullah Abdullah Ka'b'ın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 قال ki كعب بن Abdullah Babam Ka'b'ın Gazvetü Tebuk Tebuk gazvesine gitmemesinden dolayı yaşamış olduğu olayları bana anlattığı o hadisi o uzunca olayı ben diyor kendisinden bizzatî duydum işittim. Kâb aleyhi ve sellem gazvetin kat gayr <gülüyor> kad gazveti Diyor ki ben aleyhissalâtu Vesselamın Kâb diyor ki Peygamberimizin çıkmış olduğu savaşların hiçbirinde ne yapmadım? Peygamberin yanından ayrılmış olmadım. Yani bütün savaşlara, Peygamberin katıldığı bütün savaşlara katıldım. Ancak bu Tebuk savaşı hariç. Bir de diyor ne var? Bedir savaşı var. Ona da ne yapmadım? Katılmadım. Zaten Bedir savaşında katılmayanlar var ve o katılmayanlara bu Tebuk savaşında gibi hiçbir şey ne yapılmıyor? Hiçbir leon, hiçbir kınama yapılmıyor. Çünkü diyor ki bazı alimler e bu savaşa çıkmak zorunlu değil diyor. Çünkü savaşın olacağı dahi bilinmiyordu Bedir'de. Sadece Kureyş'in Şam'dan gelen kafilesine ne yapılacaktı? Önü kesilecekti. Sonradan ne oldu? Savaş oldu. İşte Ka'b'da diyor ki hayatımda iki tane savaşa katılmadım. Peygamberin katıldığı savaşlardan. Tebuk ve Bedir. Ve lem yu'atab ahadun tekallefe anhu. Ama diyor Bedir'de, Bedir'de hiç katılmayanların hiçbirine ne yapılmamıştı? Kınama yapılmamıştı. Yani Bedir savaşından geri kalanların hiçbiri kınanmamıştı. Bunu neye bilen söylüyor? Çünkü Tebuk savaşında başına gelenlerden dolayı. 50 gün az değil arkadaşlar. 50 gün. Yani Kâb diyor ki peygamberin yanına geliyordum, selam veriyordum. Bakıyordum bana benim verdiğim selamımı reddedecek mi, alacak mı? Dudağının dahi kıpırdamadığını görüyordum. Bana öfkeyle bakıp, öfkesinden dolayı böyle dişlerini hafiften açıp tebessüm eden insanın baktığı gibi bakıyordu diyor. Yani peygamberimiz ona karşı yumuşak güleç yüzünü dahi ne yapmıyor, göstermiyor. Bu kadar şiddetli bir gün. İnne ma xarja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ve Müslümanlar, yiyedılar. Ayrı Kureyş, ayrı Kureyşin, hatta Jema Allahü Teala, bıne umma bıne aduüm, ala gayrimi'at. Rasulü sallam ve yanında olan Müslümanlar Bedir Savaşı günü, Kureyşin kafilesine ne yapmak için, önünü kesmek için çıkmışlardı. Ancak ki Allahü Teala beklemeden, ansızın ne yaptı? Müslümanlarla Kureyşleri bir araya getirildi, getirdi ve Bedir Savaşı oldu, savaş oldu. وَلَا قَدْ شَهِدْتُ مَعَا رَسُولِ اللّٰهِ سَلَى اللّٰهُ وَلَيْوَ سَلَّمْ لَيْلَةَ الْاَقَبَةِ حينَ تَوَاسَقْنَا عَلَى الْاِسْلَامِ Kâb diyor ki ben Tebeva'a katılmadım, Bedir'e katılmadım ama yani İslam dininde yeri çok büyük olan Akabe beyatına katıldım. Nedir Akabe beyatı? Arkadaşlar iki kere gerçekleşmiştir. Medine'den Ensar aleyhissalatü vesselama gelip ilk başta 12 kişi geliyorlar. Daha sonra 70 küsur kişi geliyorlar.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 Fama ihim anli <Sessizlik> biha meshed bedr ve in kanet bedr azkara fi nasi minha. Ya yani ben diyor bu akabe beyatını bedirden hatta ne olarak görüyorum daha faziletli görüyorum bana göre ama diyor bedr'in yeri insanlarda daha büyük. Bedir savaşının yeri insanlarda daha büyük. İnsanlar onu sürekli ne yapıyor? Hatırlıyor. وكان من خيري حين تخلفت عن كان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك اني لم اكن قط اقوى ولا ايسر مني Şimdi haber veriyor ki Abdeman diyor ki Tebuk savaşında peygamber aleyhissalatu aleyhi geri kalmamın sebebi şuydu. Yani geri kalmamın sebebi benim zayıf olmam veyahut da durumumun kötü olması değil. Hatta bilakis ben o gün daha güçlüydüm ve daha Kuvvetliydim diyor. Yaman söylemiyor sahabe. Vallahi ma cema'tu kabla rahileteyn hatta cema'tu ma fitilkel gazve. Ve bu savaştan önce katılmış olduğum diğer savaşların hiçbirinde iki tane bineğim dahi olmamıştı. İki tane binek düşünün. Bu savaş için iki tane binek hazırlıyor. Tebbuk savaş için. Yani hazırlığını yapmış. Bundan önceki savaşlarda böyle bir iki tane binek falan hazırlama imkanı da bulamamış. Valam yken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yiridu yiridu gazbe ılla vrra hatta kana tilkel gazbe. Peygamber bu savaşa verdiği önevi de anlatıyor. Peygamber Vesselam bu savaş hariç diğer savaşlarda hangi yöne çıktığını hiçbir zaman haber vermez diyor. Ne demek o? Yani hangi yöne çıktığını göstermez, sanki başka yöne gidiyormuş gibi yapardı. Ta ki düşman ne yapmasın? farkına almasın içerideki münafıklar bildirmesin. Peygamber dese ki 15 gün önceden biz Mekke'ye etmeye gidiyoruz mesela veya Hayber'e gidiyoruz veya şuraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. İçerideki casuslar şunlar bundan ne yapabilir? Haber verebilir. Peygamber ne yapıyor? Hay Hayber'e gidecek, başka bir yere mecip. Başka bir yeri gösteriyor. Başka bir yere gidecekmiş gibi davranıyor. Bu da caizdir. Hatta bu rivayet, benim bu başka bir rivayetinde Davud da geçiyor diyor ki El harbu hudâ. Savaş nedir? Hiledir yalan. Hiledir. Yalan hiledir. Yalan hiledir, yalan değil. Yalan değil. Yalan değil, ne kadar belli. Hiledir. Uza. Savaş hiledir. Yalan yok. Savaşta bile yalan. Yalan yok arkadaşlar. Şöyle güzel diyebilir mi yalan. Demiyor. Mesela o, o bölgeye doğru yöneliyor. Oradan gidebilir. Diyemez Mesela Aleyhisselatü Sedat Hasan ne yapıyor? Ateş yaktırıyor mesela. Ne, niye ateş yaktırıyor mesela gecenin? Çok kaldığı. Düşman çok görsün. Çok görsün diye. Demek ki bunlar o kadar kalabalık ki ha, diye. Bu yine dedi bu. Bunda yalan yok. Ama yalan söyleyemezsin. Tamam artık sizi teslim teslimi aldık deyip onları öldüremezsin. Tamam mı arkadaşlar? Ali as niye Tebuk gazvesinde böyle bir şey yapıyor? Şimdi sahabe edecek. Sa Gaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sıcak bir günde oraya gitti. Ve istakbala safaran ba'idan ve mafazan. Uzak, kurak bir yol katetti ...ve karşısındaki... ...hedefe aldığı insan sayısı da çoktu. <gülüyor> ve Müslümanlara yanında bulunan sahabelere... ...düşmanın durumunu çok iyi anlatıyor. Niye bunları yapıyor arkadaşlar? Müslümanların... ...kendisine beraber olan sahabelerin... ...iyi hazırlanmaları için. Çünkü düşman kuvvetli, güçlü. Topraklar sıcak toprak, kurak toprak... ...uzak, fay büyük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 Kalbinde şüphe olan, kalbinde hastalık olan, hadislerle dil uzatmak isteyen, hadislerin kökünü böyle kurcalamak isteyen adamlara göre bu hadislerde ne var? Tearuz var. Tenakuz var. Birbirleriyle ters düşüyor. Hadisleri görüyorlar dışından böyle. Hadisleri vuracaklar ya, hadisleri inkar ve Onların üzerinden Peygamber aleyhisselatü vesselamın Allah'ın isim ve sıfatları ile ilgili konuştuğu hadislere uzanıp onları iptal edecekler ya böyle şeylerle ulaşıyorlar. Ama ilim Mehli arkadaşlar, ilim Mehli'nin kitaplarını okuduğunuz zaman, hadisleri müdafaa'dan eden baktığınız zaman, onlar bunların cevabını çok iyi vermiş. Şimdi ilk bakışta evet, bir çelişki var gibi mi yani? On binlere, kırk binlere. Rivayetlere bakıyorsunuz, diyor ki on bin fırsan vardı. Ne demek fırsan? Atlı. 10.000 bin atlı. Yani on bin diyenler neyi kastediyorlar arkadaşlar? Evet. Atlı olanlar. 30.000'den çok diyenler ve 40.000 diyenler arasında bir ihtilaf yok çünkü 30.000'den çok diyenler ne yapıyorlar yani şurak söylemiyorlar 40 bindenler de ne yapmışlar bir yani yaklaşık bir ifade söylüyorlar. Yani sadece bu kadar çok arkadaşım. Ve <gülüyor> Gazal Rasulullah <gülüyor> Aleyhissalatullah Valeyhi vese, "قَالَ كَابَّ فَقَالَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ سَيَخْفَى بِهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْنٌ مِنَ اللَّهِ" Malik. Di Kab diyor ki, bu savaşa katılmayın, bu savaştan geri kalan insanlar kendilerinin bu yapmış olduğu fiilin gizli kalacağını zannediyorlardı. Şayet Allah kendileriyle ilgili bir ayet indirmediği takdirde. Ne demek yani? Sayı çok. Kırk bin kişi arasında nereden bilecek? Kâb-i Değil mi? Ve diğer münafıklar, 80 küsur tane adam da böyle zannediyor diyor Kâb. Allah indirmezse haber vermezse şayet Peygamber dahi bilemez. İnsanlarda böyle bir ne var? Kanı var. Durumumuz gizli kalır yani. Köşede kendimizi saklarız, gizleriz. Ve gaza Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, تلك الغزوه, حين طابت الثمار والظلال, فإن إليها أسعى. Dikkat edin, İbn Malik'e göre, Aleyhisselam'ın savaşa çıktığı dönem rivayetlerde geliyor. Harif, sonbahar dönemi böyle. Medine'nin sonbaharı. Ekinlerin olmaya başladığı, sebzelerin, meyvelerin yani olmaya, olgunlaşmaya başladığı o dönemde, güzel olmaya başladı, olgunlaştığı dönem. Fani <gülüyor> elihâ diyor bunlara meylim var. yani ben diyor bunları seviyorum. Bazı insanlar vardır böyle o memesinden tad alır, zevk alır. Fe Rasulullah ve sellem ve'l Peygamber Efendimiz sallallahu ve beraber müslümanlar hazırlandılar, hazırlanmaya davetlendiler. Wa <gülüyor> tafectu aghdu liki Yani tembellik var Cabib bin Malik. Kendisi böyle diyor ki sabah çıkıyorum, hazırlanacağım savaşa. Sahabeler antrenman yapıyorlar, atlarını hazırlıyorlar. Değil mi? Yani bu savaşa gidiyorsun sen. Hazırlık gerek. Elini kolunu sallayarak değil. Sabah çıkıyorum ama diyor akşam dönüyorum hiçbir hazırlık yok. Hiçbir şey yapmamış. Ve ekulu fî nefsî ene kadirun alâ zâlike iza Kendimi diyor, diyorum ki ben, yani kendimi hazırlamaya gücüm yetiyor, kadirim. Bir sorun yok. Yapacağım. Felemmezle leytemâdâ bi'hatta istemarra bin nâsil cid. Bu durum diyor ben de bu şekilde devam etmeye devam et. Devam etme sürdü devam ede geldi devam etti bu tambellik bu durum hazırlanamıyorum İnsanlar diyor artık ne yapmaya başladılar hazırlık döneminden <gülüyor> yola koyulma dönemine ciddi dönemine ciddet aldı artık insanlar. Fa asbahara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ghadiyan <gülüyor> vel muslimun ma'ah peygamber sabah erkenlen saatlerinde çıktı Medine'ye. Ve lem akhdi min jihazi Ama benim durumum hiçbir şey hazırlamamış bir insanın durumu. Hiçbir şey yapmamış biliyor. Summa gadavtu fe ra'at tu ve lem Döndüm geri. Hiçbir şey yapmadım. Hala devam ediyorum. Hiçbir şey yok. Durum böyle devam etti. Ta ki bunlar diyor, sabeller diyor. Yola çıktı hızlıca. Yola koyuldular ve aramızdaki mesafe de açıldı. Artık yetişemeyeceği bir durum var. Yani insan diyebilir ya işte 20 kilometre gittiler yetişirim. İlk başta böyle böyle böyle ama gitmişler kaç kilometre artık. Onlara yetişmek zor. فَهَمَمْتُ اَنْ اَرْتَحِلَ فَعُدْرِكَهُمْ Ama yine de ne yaptım? İçimden böyle bir istek geldi. Azım, azım etmek geldi. Kalkıp onlara yetişmek istedim. فَيَا لَيْتَنِي فَعَلْتُ Keşke de böyle yapsaydım diyor. Bu içime gelen şeyi fiili, fiiliyete geçirseydim. Çünkü daha sonra başına gelen şeyler çok acı. ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذَٰلِكَ لِي Ama bu benim için takdir olmadı. Bana müyesser olmadı bu. Yapamadım, yola çıkamadım. فَتَفِقْتُ <feymna> اِذ fîn ve sellem İnsanların arasında girdim, peygamber çıkmış, 40 bin küsur sahabe çıkmış. Diyor ki, insanların arasında girdiğimde Medine'de sokaklarda geziyor, bomboş sokaklar. Bütün yiğitler, yiğitler, cömertler, kahramanlar peygamberle çıkmış. Diyor ki, beni diyor hüzünlendirdi gördüğüm manzara. Ney o gördüğüm manzara? Diyor Medine'de kalanlar kimler?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 و لم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغته diyor Tebuğa gelince edek beni anmadı adımı. فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل شعب ابن مالك? Saba'nın arasında toplanıyor peygamber diyor ki Tabit bin Malik nerede? Tabit bin Malik ne yaptı? Aleyhisselam soruyor. فقال رجل من بني oğullarından bir adam diyor ki ya Resulallah habesehu burdahu ve nazaru fi feyhi. kâb ibn Malik hakkında ağır bir ifade kullanıyor bu sahabe. Diyor ki üzerindeki o kaftanı var ya elbisesi ve omuzuna attığı giydiği entarisi, kıyafetleri onu alıkoydu. Yani kendine çekidüzen vereyim derken, üzeriyle üstü başıyla ilgileneyim derken Medine'de geri kaldı. Yani böyle bir ağır ifade kullanıyor.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 Eğer ona demiyor, sen konuşamazsın, edemezsin. Bu da caydırıyor ilim Öbür kişi de savunuyor. Biz bunu hayır, hakkında biliyoruz. Ne ona bir şey söylüyor, ne de, ona bir şey söylüyor. ala Rasulullah sallallahu Bu durumdayken, bu haldeyken sahabeler bembeyaz elbiselerine bürünmüş bir adam geliyor. Hatta sahabe şöyle, bu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 çöl, beyazlara bürünmüş bir adam var. Peygamber diyor ki, bu gelen adam Ebu Hayseme olsun. Ebu Hayseme olsun. E, temenni ediyor. Bu adam ki, Allah'tan temenni yok. Allah'ın bu geleni Ebu Hayseme kıl. Feizâhu Ebu Hayseme el-Ensâri ve huvellezî tasattaka bisa ettemirhîne lemezehûl münâfikûn. Ve gerçekten peygamberin temennisi, isteği oluyor. Ebu Hayseme geliyor, çıkanı oluyor gelen adam, beyazlarına bürünmüş adam anlatıyor diyor ki bu adam kimdir? Sahabe münafıkların kendisine dil uzattıklarında bir sa bugünün ölçüyle yaklaşık 3 kilo hurma tasattuk eden Allah için infak eden adamdır diye açıklıyor. Kale felemma balagani en rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kat teveccaha fi kafila min Tabuk hazrani bathe. Tam olaya devam ediyor anlatmaya. Bu olayı böyle bir ayrıntı olarak anlatıyor. Ehlenberin diyor Tebuk'tan Medine'ye yani geri döndüğünü duyunca beni diyor hüzün kapladı. Efkarlarım sardı artık. Düşünmeye başladım. Sıkıntı bastı. Fe tafeqtu etezekkeru'l kezibe fa aqul. Ne mi açığa Başladım diyor yalanlar uydurmaya, kafamda yalanlar kurmaya. Yalan mı söylesek? Yarın onun gazabından, peygamberin öfkesinden nasıl sıyıracağım, kurtulacağım diyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam, حَرِيْسٌ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ حَرِيْسٌ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَعُوفٌ <gülüyor> رَحِيمٌ Hayattan ne diyor, o karşı çok şevk, ne diyor, onları çok gözetir, durumları onu çok ilgilendirir, hırslıdır. Değil mi? O müminlere karşı rauftur, rahimdir, merhametlidir. Ama aynı zamanda, öfkelendiği zaman, kızdığı zaman, ne yapıyor arkadaşlar, suratı kızarıyor sahabeler onun şiddetinin öfkesini biliyorlar. Diyor, yarın nasıl kurtulacağım? Onu düşünüyorum. Bu estain min ahli. diyor, yardım istiyorum. Ne yapayım? Ne diyeyim? qila inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve hatta araftu anni lam anju minhu abada. Artık bana denince Peygamber Aleyhissalatu vesselam geldi. Benim diyor düşündüğüm kafamda planladığım bütün diyor yalan olan, dolar olan, Batı olan şeyler benden gitti. Ve ben anladım ki ben artık ondan kurtulamayacağım. Fe <gülüyor> ecma'tu Ve dedim ki artık doğru söyleyeyim ona. Ve asbaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadimen ve kâne izâ kadime min seferin bedâ bil mescidi ferakâ fîh rakâteyn fümme celefelin Peygamberimiz sabahın geldi? Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. E bize de böyle tavsiye etmiş. Geceleyin diyor evinize girmeyin. Yolculuktan döndüğünüz zaman şehrinize girmeyin. Sabah gireceksiniz girin. Peygamberimiz gelirken sabah girermiş. Önce mescide gider, namaz kılar iki rekat. Ondan sonra insanları etrafına toplar, onlarla konuşur, sohbet edermiş. Asyha edermiş. فَلَمَّا فَعَلَ zalika جَاءَهُ mukhallafun ya'tadiruna ileyhi وَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا kanu bid'an wa thamanina dökülmeye başlıyor. <gülüyor> Özür sahipleri yani gelmeyenler münafıklar. Diyor ki 80 küsür kimse geldi oturdu peygambere sızlanmaya başladılar özür beyan etmeye başladılar ve yemin etmeye başladılar. Böyle oldu vallahi billahi tallahi konuşuyorlar, özür diliyorlar. fe minhum alaniyetehum peygamber onların aleni olarak açıkça dışa vurduklarını ne yapıyor? kabul ediyor. Peygamberimiz hani, böyle dedi. Dışa vuranlar ne yapacaksın? Şimdi bazıları var. Yok ben biliyorum bunu diyor. Kalbinde bunun böyle bir şey var değil mi? Böyle insanlar var ya peygamber aleyhissalam ki o peygamber vahiy destekli bunu yapmamış. Sen hayat sen ne yapacaksın? insanlara dışa vuran halleriyle ne yapacaksın? <gülüyor> Muamele edeceksin. Ve beyahum alahum. Onlara beyat alıyor onlardan ve onlara istiğfar ediyor. Ve serairahum ila Allahu Teala. Onların gizli olarak kalplerinde sakladıkları şeyleri Allah'a havale ediyor. Hatta ciktu. Ta ki sıra bana geldi diyorsa. Kâ, geldim. Selam veriyor Peygamberimiz. Esselamu Aleyküm. Aleyküm. Hani bizde de vardır ya. Bizde yaparız değil mi? Yani hafif bir tebessüm. Kafamızı sallarız böyle. Ama o tebessüm nedir? Yani sen gününü göreceksin tebessümünü değil mi? orada filan evet orada. Yandın sen, yandın yani. O gülme onun, öyle bir dedi. Fumma qala ta'al. geldi, yaklaş. <Gülüyor> <gülüyor> emsi hatta <Gülüyor> Geldim diyor huzuruna, önüne oturdum. Ve li ma Seni geride bırakan ne? Ey niye gelmedin? Alam Alam tekun kadib ta'ta zahraka sen bineceğin hayvanı satın almamış mıydın? Oradaki tercümelere dikkat edin yanlış yapmışlar. Evet. Ne yazmış? Sen biatı kabul etmemişsin. Ya sen biatı kabul etmemişsin diye saçma bir şey yazmışlar tercüme. Tercüman diyor ki bana, "Alam tekun kadib ta'ta zahraka sen bineceğin hayvanı satın almadın mı?" Düzeltin onu. Yani sen hayvanı almışsın, hazırdın. Görüyorduk seni iki tane hatta iki tane diyorsun.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 Beni yermesinden, bana kızmasından sıyrılabilirdim. Fakat, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben biliyorum ki diyor, bugün senin hoşuna girecek bir şey söylesem korkarım ki Allah Teala diyor, seni bana öfke eder bir hale getirir daha sonradan, seni bana öfkelendirir. Biliyor bunu yani şimdi kandırabilirim seni ama seni hoşuna gidebilecek bir şey söylerim ama vahiy var yani. Allah Teala'nın vahyi var. Seni uyarır. Bundan korkuyorum diyor. Ve evet. in haddesuke hadis-i sidqin tecidu alayhi fihi enni la'rju fi'i Ama diyor, ben senin hoşuna gitmeyecek bir şey söylerim. Bunu biliyorum. bu bu senin hoşuna gitmeyen şeyden dolayı sen öfkeleneceksin ama ben bununla ne yapıyorum? Allah'tan diyor, güzel bir akibet umuyorum. Yani bunun için bunu yapıyorum. Hoşuna gitmeyecek bir şey var. Yani peygamberimize sonuç yapıyor. Yul çatıyor Aleyhisselatü <Sessizlik> Vallahi ma kâneli min adır. Açıklıyorum diyor. Vallahi ma kâneli min özr. Özür yok. Vallahi ma kuntu kat akvâ ve lâ eysre minni hîne ank. Bu geride kaldığım savaş var ya bu savaşta, bu dönemden daha kuvvetli olduğum ve durumumun daha iyi olduğu başka bir dönem de yok. Bunu da söyleyeyim diyor yani. İleyim var, durumum iyi, gücüm, kuvvetim, sağlığım. قال فقال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اما هذا fakat sadak. Evet diyor bu doğruyu söyledi. فقم hatta يقضي Allahu فيه. Tamam diyor, yürü git kalk. Allah diyor selam hüküm verinceye kadar daha artık oturma burada yürü. Allah senin hakkında hüküm verecek ve رِجَالٌ رجالımın بَنِي selamı fat فَقَالُوا لِي di beni diyor selamı ollarından bir grup peşine takıldı bu olay şimdi falu di allahıma alimnake aznapt zamanın قبل هذا أي كم منذ نسينا مثل بيرجنا شرینمیز دویمادیت کردیدیم یعنی سعی لَقَدْ أَجَزْتَ فِي لَقَدْ عجزت فِي أَنْ لَا تَكُونَ اتَّقَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اعْتَذَرَ إليه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 sözler sarf ediyorlar. Capt diyor ki: "Öyle etkilendim ki gidip diyor, biraz önce Peygamber'e söylediğim sözlerimi yalanlayacaktım." Bu kadar etkilendim diyor. "Summe qultu lahum hal laqiya hadha ma'iy min ahad?" dedim ki diyor, "Beyno selameden gelen ona. Benim durumumda olan başka bir kimse var mı? Benim gibi bu duruma düşmüş?" diyorlar ki: "Na'am laqiya ma'aka rajulan qala misla ma qult." 2 kişi daha var. Senin söylediğin aynı şeyi söyledi onlar da. eğer üç, yani toplam üçsünüz, 3 üç kişisiniz. <gülüyor> Fekil lehuma misle ma qila lek. Onlara da sana denilen, sana verilen cevabın aynısı verildi. Peygamber onlara da dedi ki: "Bekleyin. Allah'ın hükmü gelinceye kadar bekleyin." Kâle قُلْتُ مَنْ هُمَا Soruyor kim onlar? قَالُوا مُرَارَةُ بْنُ Rub'i yani el Amr ve Hilal الْوَاقِفِينَ Umeyy el Vakifi. Murara ve Hilal. katılmış. Örnek alacak iki adam daha var demek ki ben de diyor bana onları da zikrettiler. Qaala famadaytu hila zekurohuma lihi. O ikisinin de olduğunu duyunca diyor, yaptığım işte devam etmeye karar kıldım. Yani peygambere sunduğum doğru sözleri geri çekmedim, yalanlamadım kendimi. Wa laha Rasulullah sallallahu aleyhi ve an kelamina eyuha salasatu min Peygamberimiz diyor bu üç kişiden bu, bu bizim üç kişiyi insanların bizimle konuşmasının konusunda nehyet diye sakladı. Diyor insanlar bizden uzaklaştı. اَوْ قَالَ تَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ لِي ف۪ي نَفْسِيَ الْاَرْضِ فَمَا هِيَ بِالْاَرْضِ اللَّتِ اَعْرِفُ Diyor yeryüzü dahi bana değişti. Yani tanıdığım yeryüzü değil artık o diyor. Yani yürüdüğüm yollar, sokaklar, yaşadığım şehir değişti. Şey biliyor musun? Dostun, arkadaşın, komşun, anan, baban, akrabalarımı senle konuşmuyorsun seni görüyor kafasını çeviriyor. Felisna ala zalika 50 leyla 50 gün devam etti diyor bu. Fa amma sahibi fa ve qaada fi buyutihi ma yabkian. ve Hilal iki kişi var ya diyor benim arkadaşlarım. Onlar hoşu içinde boyunlarını bükerek evlere çekildiler ağlamaya başladılar. Ağlıyorlar günün O ikisi Vama ana fakuntu aşebel kâmi ve Ben diyor gençtim, kuvvetliydim. Onlara göre. Fakuntu axrju fâşhedu salate ma al Müslümanlarla birlikte namaz gidiyordum cami cemaat Diğer ikisi ne yapmıyor, gitmiyor. Yani onlarla ne durumda? Yaşlılığından dolayı değil. Konuşulmayacak, selam verilmeyecek, selamlar alınmayacak, Cemaate bile gelmeyebilirler. Bu kadar. Ceza, tavır. ama bu biraz genç kaldırabiliyor biraz daha böyle ayakları <gülüyor> sabit. Diyor ki ve atufo fil aswak ve la yu kelimuni ahd. Çarşa kimse benle konuşmuyor. Ve ati Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam. Fakat onu onu onu onu onu onu onu onu onu namazda da oturduğu yerde selam verdikten sonra selam veriyorum, yanaşmaya çalışıyor, ona karşı böyle bir şeyler yapmaya çalışıyor aleyhissalatü vesselam. Ve bakıyorum diyor, dudaklarını oynatıyor mu, oynatmıyor mu, selamımı alıyor mu, almıyor mu? ثَمَّ اُسَلِي قَرِبًا مِنْهُ وَاُسَارِكُهُ النَّزَارِ Sonra diyor, peygambere yakın namaz kılıyorum, böyle çaktırmadan, gözümün kenarıyla diyor, namazda peygambere bakıyorum. فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِهِ نَزَرَ Bakıyorum ki dönün yani, namazdayken kendime böyle ona bakmadığım zaman, namaza yöneldiğim zaman bakıyoruz peygamber diyor bana bakıyor. Veya bakıyor böyle. فَإِذَا <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Namazdayken azıcık ona bakar gibi oluyorum peygamber kafasını çeviriyor, tavır ona. Düşünün yani. Ona tavır takılıyor. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Yani yapılan bir günah var, işlenilen bir günah var karşılığında ne olacağının belli değil. Yani Ayet de inebilir. Yaptığı işin azabı çok büyük olabilir. İnsanlığa ders olabilir. Değil mi? Peygamber'e bakıyor namazdayken gözünün Peygamber Aleyhisselam boyun çiziyor. Halimler diyor onun için namazda bu gibi durumlarda veya zaruret babında insan ne yapabilir? Bu şekilde gözünün bir yerlere bakabilir. Hatta ila طال ذلك عليا من جفته المسلمين مشيت hatta تسوت جزاره هائط ابي قتاده وهو ابن عمي واحب الناس İnsanların bu kabalığı, insanların bu sert davranışı bana devam etti. Artık daraldım, sıkıldım. Hamza oğlu, Emmoğlu, Ebu Katade'nin diyor Boston'una gittim, duvarından atladım diyor. Duvarına kapısından bile girmiyor. Niye? O benim için diyor, insanlar arasında en sevimli, en hanimi olduğum bir adamdı. Yani Aralarında bir ne var?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 İşin ihtiyacın oldu, ona sormana gerek yok, kire biliyorsun, her izin almaya gerek yok. Bu da giriyor, duvardan aklıyor Sallallahu <gülüyor> aleyhi ve vallahi maaret da aleyhi sallam. Selam verdim ama oluyor, benim selamımı dahi almadı. Niye? Çünkü konuşmak yasak. Ve koltuğuya bakatade. Dedim ki, diye abu katade. Anshu du hal ta'lamuni ahab ul Allah ve Rasule. Allah için sana soruyorum diyor. Allah'ın adını ara anar anarak soruyorum. Söyle. Ben diyor Allah'a ve Rasulüne seviyor muyum? Amca olma diyor böyle. Fesket. Evet o kadaşa susuyor. Konuşmuyor. Yani, evet ya da hayır mı? Fettu fena şettu fesket. Tekrardan soruyor. Tekrardan Allah için söyler diyor. Yine susuyor. Fakal, evet o diyor ki ve Resulü alem. Allah ve Rasulü alam. Allah ve Rasulü bilir. İlimenle diyor ki evet o kadaşa burada ne yap? Konuştu. Ama elimiz ki yani konuştuğu söz ne Allahu ve Resuluhu Allah ve Resul diyor bu caizdir. Bu kelamdan sayılmaz. Ama diyor, ama diyorlar selam kelamdan sayıldığı için diyorlar. Onun selamını ne yapmadı? Almadı. Almadı. Fe diyor. Gözlerim yaşlandı. Ağlamaya başlıyor. Artık dayanamıyor. Gözler doluyor. Ve tevellaytu hatta tasawwartu el gerisin geriye çıktım duvardan geri atlayarak gittim Fe bayna ana emshi fi suq el medine iza nabati min nabat ahli şam mimmen kadema bi't-ta'am yabii'uhu bil medine yaquul may yudallu Malik şamdan gelmiş yanında yiyecek satan bir çiftçi var Ve insanlar arasında bağırıyor Ka'b kim gösterecek Ka'b Malik nerede gösterin Fatıqan <fetafikan> nas yüşirunuhu ileyhi. İnsanlar öyle başladılar beni göstermeye. Bakın konuşmuyorlar. Orada bile demiyorlar. Yaka konuşmak. Hatta جاءني fedafa iley kitaban min melik gasan. Fekuntu katiban feqara'tuhu feiza <fî> fi Paradiu Gasan kabilesinin kralından bir kağıt getirdi. Bir yazı getirdi. Ben de okuyan bir, yalan bir adamım diyor. O kağıtta şöyle yazıyor. Amma <emmâ> ba'd bundan sonra inne <feynnehu> kad balagana en <enne> sahibi ke kad <cefâd> Duyduk ki senin dostun, sahibin, arkadaşın sana sert davranıyor, kaba davranıyor. Vela mıydı? Al kallah Allah Teala senin küçük düşüreceğin küçük düşürüldüğün ve hakkının yendiği bir yerde seni hayat mena izin vermez. Yani Allah Teala bunu sana yazmamış. Gel bize katıl. Yani burada yaşamaya mecbur değilsin. Burada küçümsemiyorsun. insandan selamını daha iyi almıyor. Hakkın yeniyor diyor ona. Burada Allah sana bunu yazmadı. Sen bunu değiştirebilirsin, gelebilirsin. Fehlak bina nuasik veya nuasika. Bize katıl. Bizde olanlardan sen de faydalan. İslam düşmanları bakın dışarıdan ne yapmaya başlıyorlar, çalışıyorlar. Fequltu eyne qara'tuha? Okuyunca dedim ki diyor kendi kendime. Hadi hadihi min el bela. Hadi eydan min bela. Bu da bir intihan, bu da bir bela, bu da bir musibet. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Fetemmem tu bir hatta mürafeseler tu aldım o kağıdı. Tenur nedir tenur biliyor musunuz tenuru? Tandır. tandır. Tandır tandır. Ekmek pişirilen fırın. Evet. Tandırı aldım diyor, yaktım, bu kağıdı doğruun içine attım. Orada giriyor. Attım oraya diyor. Ondan sonra. Hatta eğer ve 40 gün geçmişti diyor. Vahi de gelmedi biraz uzun sürdü. 40 gün, vahi hiçbir şeyinmedi. inmedi. de ona dedi? bekle senin hakkında Allah'ın hükmü gelecek. 40 gün geçti. Vahi de uzun sürdü. İza rasulu Rasulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve Peygamberin elçisi bana geldi dedi ki peygamber sana emrediyor ki hanımından uzaklaş. Ayda bir bela daha, bir musibet daha. Hanım bundan uzaklaş. Korkuyor şimdi diyor ki فَكُلْتُوا اُطَلِّقُهَا Yani boşayayım mı? Bunu mu istiyorlar? اَمَّا ذَا اَفْعَلِيَهُمْ قَالَ لَا بَلْ اِعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبَنَّ Hayır ondan uzaklaş, ona yaklaşma. Yani ondan ilişkiye girme. Peygamberimiz burada kinaye kullanıyor. Bakın ona yaklaşma diyor ya. Yani. Çünkü karşıdaki anlıyorsa eğer açık açık konuşmaya gerek yok. Tehramimizin uslubu bu, ilmehlinin uslubu bu. Karşındaki anlayan bir adamsa üstü kapalı konuş, ama anlamayan bir adamsa açık açık konuşa. birisin. bunda da bir beyiz, yok. Ferasla ila sahibiye bimisliz alik. Bana da gelen elçi gibi iki kişiye de, o geri kalan iki kişiye de gitti diyor. Fakültelem rahatı ilhaki bählik. Fakoni endovum hatta yakdi allahu fi hadan amr. Tadim kırma hadi yürü ananın babanın yanına Allah hükmedinceye dek bekleyeceksin orada. ne olacak bilmiyoruz. Yani burada bir korku var. Ne yaptık biz? Ne işledik böyle? Sen hanımana git. Hanımana diyor git hadi artık. Fecaet imratu Hilal ibni Umeyye Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekalale. O iki kişiden birisinin hanımı yani Hilal'in hanımı peygambere geliyor diyor ki Ya Rasulallah اِنَّ هِلَالَ بْنَ اُمَيَّ شَيْخٌ دَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَلْ تَكْرَهُ an اَخْدُمَهُ Ya bu hilal kocam, yaşlı, kendine sahip olamayan, ona hizmet edemeyen, hizmete ihtiyaç duyan bir adam. Yani ben onun yanında kalsam, hizmet etsem ne olur? Bunu hoş görür müsün? Buna izin verir misin? قَالَ لَا وَلَاكِنْ لَا Dedi ki diyor, hayır bunu kötü görmem, yani bunu kabul edebilirim. Ancak sana ne yapmasın? Sana... Ya kuşnasın ya yani seninle ilişkiye gelmesin. Faqalat inne wallahi ma bihi min hareke ila şey. diyor ki kadın zaten diyor yaşlı bir adam hiçbir şeye doğru hareketi de yok. O vallahi mazale hep ki mundukane min emrihi ma kana ila yomi hada ila Yani yaşlı yerinden dahi kıpırdamıyor. Bu başına gelenlerden sonra şu anadek ağlamaktan başka yaptığı bir şey yok. Sürekli ağlıyor. Yani günah işlemişler. Tövbe bakın arkadaşlar. Şanlık. Fakat He. <gülüyor> fakat alı bazı ehli diyor ki, çap benim diyor, ailemden bazı bireyler bana dediler ki, "La iste'zan ta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mer'atike, fakat izn-i İmraat Hilal bin Ümeyye'nin tağdeme." Çap diyor ki, bana dediler ki, "Sen de Hilal gibi, Hilal'in karısı gibi peygambere gönderip de peygamberden izin istesen de karın seninle birlikte kalsa." Çünkü ağır bir şey. Kadının ailesi tarafından kadının ailesine dönmesi. Peygamber diyor ki ailesine dön, döndür kadın. Değil mi? Yani bir imaj var. Bir insanlar arasında senin bir yerin var, makamın var. Senin kızını geri gönderiyor adam peygamberlerinden biriyle. Fe <gülüyor> kultu la esta'zinu fiha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zanna yudrini ma za yekulu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izi fiha ve ene rajul shab. Onun için izni istemem. Ben genç bir adamım. Peygamberin Peygamber'e gidip bu konuda izin istersem onun bana ne diyebilmiyorum. Fale bihtu güzel ki aşağılayal. On günde böyle yaşadım diyor. Son on günde hanımsız. Fekem ulelena, kamsuna leyleten min hine na ankela Bizimle konuşulmasını yasakladığı günden diyor. O güne dek 50 gün geçti. 50 günü doldurduk. Fuma salaytu salaytu salat alfeze sabah kamsine leyleten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 O adam uzaklaşılacak. Bu adam evine tıkılacak. Evinde kalabilir. Fe bayna ene jaalisun hal allati zekere Allahu Teala minna kad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al Teala'nın diyor, bizim hakkımızda zikrettiği bu durum üzerine ben devam ettim, kaldım. Bu şekilde durdum, oturdum evimde. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen bana dahtar gelmeye başladı diyor. Ger arkadaşlar. 50 gün iki aya yakın. <Sessizlik> Dağın tepesine çıkmış, sesinin ve aldığı şekilde en yüksek tonla en yüksek bir şekilde bağıran biri ses duydum diyor. Dağa çıkmış bir tane genç, bir tane zat, bir kimse. Sesinin en sonuna kadar, boğaz yırtılcasına kadar bağırıyor. Ne diye bağırıyor? Ya Kabe ibn Malik abşir.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 ve araptu anne kad caferet Bildiğim ki yöne geldi sıkıntıdan ferahlık geldi artık rahatladım darlık bitti Müjde geldi fa azena rasulullah fa azena rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar <gülüyor> tövbe-i llahi علينا حين صلى çünkü peygamberimiz o benim sabah namazına gitmediğim o sabah namazında Allah Teala'nın bizim hakkımızda indirmiş olduğu tövbeyi insanlar ne yaptı haber verdi Arkadaşlarından bir tanesi dağın tepesine çıkıyor, bağırıyor, ya Kâb, müjde! İlim diyor ki, uhrevi olsun, dünyevi olsun, güzel şeylerdir. Kardeşine haber vermek nedir? Mustahaptır, güzeldir. <gülüyor> <gülüyor> i̇nsanlar diyor, camide çıkar çıkmaz ne yapmaya başladılar? Bizi müjdelemeye başladılar. <gülüyor> o iki dostuma da diyor, geride kalan, üç kişiyiz ya, ikisi ne diyor, ne yaptı? Onu müjdelemeye giden insanlar oldu. ''Va rakada raculun ileyye farasen'' Bir adam da bana diyor, atla gelmeye başladı. Yani müjde verecek, hepsi mutlu olmuş. Kardeşi, Ensardan, savaşların tığına katılmış bedir Aliç. Hepsi neye yana savaşmış? Onun hakkında hayırdan, iyilikten başka bir şey bilmiyorlar. Konuşulması yasaklanmış, tecrütmüşler, tavır takılmışlar. Allah katından ne inmiş artık? Tövbe inmiş, Tövbe indiğinden dolayı da müceliyor. Bir tanesi atabilmiş binmiş. Sevincinden haber veriyor. Bir tanesi de attan önce yetişmek için dağın tepesine çıkmış. Bağırıyor. وَكَانَ سَوْتُ أَسْرًا مِنَ الْفَرَسِ Diyor. Bağıranın sesi attan daha hızlıydı. Daha çabuk geldi bana diyor. فَلَمَّ جَاءَنِ اللَّذ۪ي سَمِعْتُ سَوْتَهُ يُبَشِّرُن۪ي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْب۪ي ثَوْبَيْ فَكَسَبْتُهُمَ اِيَّهُ بِبَشَارَتِهِ Ka'b diyor ki, bakın arkadaşlar ortama, atmosfere. Ben sesiyle müjdeyi ilk veren adam yanıma gelince, çıkardım diyor üstümdeki iki elbiseyi ona verdim, dedi. ettim. <gülüyor> Müjdesine mukabil. Bizde de vardır ya, müjdemi isterim deriz ya. Bu sahabede de var böyle. İstemeden ediyor Vallahi <gülüyor> مَا اَمْنِكُ gayrahuma يَوْمَئِذٍ O gün diyor bu iki elbisemden başka da bir elbisem yok. Garibanlık Var. O gün için gelecek bir elbise de yok. Tabi elbise olarak ama mal mülkü var kabın. İki tane atı var, bir var. Onun üstüne biraz sonra gelecek savaşta almış olduk ganimet payı var. Basta artu saben Ödünç hemen iki tane elbise aldım diyor ve giydim. Ödünç olarak. Vantalaktu atama murasulullahi sallallahu aleyhi sallam. İtaleqaninna sufojan fujan. Yuhani ve li. Peygamber'e doğru hemen yöneldim. Koşarak gittim. İnsanlar diyor akın akın. Dalga dalga bana geliyorlar. Ve beni tebrik ediyorlar. ben mübarek olsun. Allah tevbeni kabul etsin. Ne mutlu sana. Hatta dekalkul mescit. Camiye geldim peygamberin yanına. Fe izâ sallallahu aleyhi ve sellem calisun havlehun naz. Peygamberi gördüm ki oturmuş. Etrafında insanlarla birlikte. Oturmuş halde bekliyor. İnsanlar da çevresinde. Fe qâme talhatu ibnu radıyallahu anh. Talha kalkıyor. Talha İbn-i Ubeydillah hatta safahani bana doğru koştu ve benimle ne yaptı diyor? Musafaha etti. Tokalaştı. Bu da sünnet. Ve henne'ni beni diyor tebrik etti. Beni kutladı. Tevbe kabul olmuş. Allah ayet indirmiş. Bunun aksi de olabilirdi. Değil mi? Tam tersi. Vallahi ma kameraculum minel muhacirine gayruhu Muhacirinden Talha'dan başka kimse kalkmadı benim için diyor. Fakat kabul layense ha Ali Talha. Döküd. Kab Talhanın kendine yaptı bu. Tebrik ve onun için ayağa kalkmasını hiç unutmadı. Hep anardı diyor oğlu anlatıyor. Allah. Kâle kab sallam ma sallallahu aleyhi sallam. Kâle huwa yabrûk uvcu min esurur. İkamevi selam veriyor. Kab radıyallahu an aleyhisselamun yüzü sururdan mutluluktan sevinçten Allah. parıl parıl par Abşir أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُرْضُ وَلَدَتْكَ اُمْمُكُ Diyor ki Peygamberimiz Kâb'a Annenin seni doğurduğu günden bugüne dek günler içinde en hayırlı olan bu günü müjde olarak kabul et ey Kâb Doğumundan bugüne ol فَكُلْتُ اَمِنْ اَنْدَكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَمْ مِنْ diyor ki bu senden mi oldu yoksa Allah tarafından mı oldu soruyor Diyor, Allah sellem, vechuhu, vechhehu, diyor Peygamberi, "La, bal ki, "Şeyh Abdülmecit Peygamber, sevindiğinde onu mutlu eden bir şey olduğunda, yüzü öyle parlar, öyle nurlanırdı ki, sanki yüzü ay parçası gibi olurdu. "Vakûnna e Biz bunu nabandık onun gözlerinde. Falamma celestu beyne yedehi qultu ya rasulallah in min tavbati an ankhali'a min mali sadakatan ila Allahi ve ila rasulihi. Tevbenin bir alameti olarak, tevbenin bir işareti olarak ben malımın bir kısmını Allah'a ve Resulüne sadaka olarak tasadduk etmek istiyorum. Bu yolda vermek istiyorum. Feqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fa huwa hayrun malının bir kısmını kendine ayır, hepsini verme. Herkes evvuker olamaz. Evvuker bütün malını verdi, kabul etti. Halevet olsun. Tabrıcı ailesi adamına göre ne yapıyor? Fetva veriyor. Adamına göre diyor ki, yani malının bir kısmını tut, bu senin için daha iyi olur. Fakat inni umsiku kusehmi ellevi bi haybar. Tamam diyor, ben hayberdeki bana gelen ganimet payı var ya. Onu diyor, tutuyorum kendime. Gerisini bütün malımı veriyorum. Allah diyor ki, insana güzel bir haber geldiğinde ne yapabilir? Malıyla tesadduk edebilir. Allah yolunda malını harcaya bilir. Evet. Ve kultu ya Resulallah Allah ta'ala inneme encanidi sıdk. Dedim ki Allah ta'ala beni söylediğin doğrudan dolayı kurtardı. Yalan söylemedim. Ve inne min tevbeti en la uhaddife illa sıdkan ma baqid. Hayatım boyunca bundan sonra yedi kalan dönemde artık ne yapmayacağım? Yalana yönelmeyeceğim. Hep doğru söyleyeceğim. Ta ma alimtu min al-muslimin Allahu fi al-hadis Peygambere söylediğim bu söz var ya, ne dedi peygambere? Hayatımın geri kalan döneminde artık doğru söyleyeceğim, doğrudan başka bir şey söylemeyeceğim. Rikcap. Peygambere bu sözü verdikten sonra Müslümanlar arasında Allah Teala'nın bana verdiği nimetlerden başka daha fazla ve daha güzel nimet verdiğini ne yapmadım görmedim. Tercümede bela olarak ne yazmış? imtihan yazmış. O da yazmış. Burada bela dediği eblani yani en'ame aleyye. Nimet. Allah-u Teala Allah bana bugünden sonra, peygambere verdiğim sözden sonra ne yaptı? Çok hayırlı ve güzel büyük nimetler verdi. Vallahi ma teammattu kizbeten munzu kultu zâlikeli Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem ilâ yevmi hâdâ. Diyor ki artık peygambere o gün söz verdikten sonra bugün önmedek diyor. Bunu o olayı anlatana dek artık hiçbir yalana yapmadım? Dönelmedim zannı l'arju en yahfıznī Allahu teâlâ fīmâ baqī geri kalan döneminde de umarım ki Allah'tan temennim o ki beni nasip korusun muhafaza etsin. Kal fa Allahu ve Allah teâlâ da şu ayeti indir dedi diyor. Allahu alal nebiyyi vel muhacirīna vel ansâr. Allah Teâlâ peygamberine ensara ve muhacire, o sıkıntı döneminde sıkıntı saatinde tabi olan o ensara, muhacire Allah-u Teala tövbe etmiştir. Hatta belak. Şahab ayetleri o ki, ta ki şu ayete kadar. İnnehu bihim ra'ufur rahim. Allah onlara çok merhametlidir, rahimdir. Ve alessalâsatillezîne kullifû. Hayır şu geri kalan üç kimse var ya, şimdi kamp bu ayetteki geri kalan üç kimseyi bakın nasıl tefsir ediyor. Neyden geri kalan arkadaşlar? Savaştaşlar. Hayır. Neyden geri kalan? müjdeden. Yani müjdeleri için, müjdelenmek için bekletilen üç kişi var ya, öyle diyor kağıt. Hatta izâ dâgat aleyhumul erdu bimâ Ayette ne diyor? Ta ki onlara yer, geniş olmasına rağmen bütün genişliğiyle ne oldu? Dar geldi. İttakullâhu ve kûnû mâs Ayet. Devam ediyor kağıt ayetleri okumaya. Diyor ki Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. قال شاب شاب diyor ki vallahi ma en'ama Allahu alayya min ni'metin kat min ve Tealanın bana diyor İslam nimetini verdikten sonra peygamber aleyhissalatu vesselam o gün doğru söyleyip yalan söylememe nimetinden daha büyük bir nimet vermiştir diyor bana Allah Teala. Ya yani buna da şük ediyor. Bana çok büyük bir nimet verdi. O gün yalan söyleyebilirdi. Hatta gidip gitti geldi. Ve yalan söyleseydim ne olurdu? O yalan söyleyenler gibi bende ne olurdum? Helak olurdum. Onlar helak oldu ayetinde hakkında. Gelecek ayet. İnne <gülüyor> Allah Teala kale lillezine kezebu hine enzelel vahiy. Şerrema kale lihad. Allah Teala bir kimseye söylenebilecek en kötü şeyi söyledi onlar hakkında diyor. Ne dedi Allah Teala hakkında? Diyor ki onlar Seyehlifune billahi lekum izan kaleptum ileyhim ituğridu anhum Onlara doğru geldiğinizde sizin onlardan el çekmeniz için onlar yalan söylerler. Onlar ne yaparlar? Allah'ı adına yemin ederler diyor. Var o seksen küstür kimse. Allah onlara hakkında diyor ki a'ridu <gülüyor> anhum Ey iman edenler o adamlardan ne yapın? Uzaklaşın. <gülüyor> onlar ve onların varacakları yer cık, pislik yerdir. Cehenneme cezâen bima Onlar yaptıklarının karşılığı olarak cehenneme alırlar. Ya yâlefunâ lekum anhum. Sizleri razı kılmak için, onlardan razı olmanız için size yemin ederler. Fe in anhum Allah Sizler onlara razı olsanız bile Allah Teala fâsık kavimden, fâsık topluluktan razı değildir. Yani Cabir bin Malik diyor ki ben hakkında bu ayet indirilenlerden de olabilirdim. Ama evet. Allah-u Teala Allah o gün bana İslam nimetinden sonra vermiş olduğu en büyük nimeti bahşederek doğru söyledim. Ve bu, bu mükafatı aldım. Kâle Ka'b, diyor ki Ka'b devamlı. Künnâ kullifnâ eyyühez-selâfe an emri ulâikellezîne kabile minhum Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem heynâ halefû lehû. Biz bu üç kimse var ya geri bırakılan, o gün niye geri bırakıldık diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dolayı geri bırakıldık. Çünkü biz diyor, diğerleri gibi ne yapmadık? Yemin etmedik. Çünkü diğerleri ne yaptı? Halehu <gülüyor> lehu. Peygamber'e yemin ettiler. <gülüyor> ve Peygamber buna binaen onların beyatını aldı. ve <gülüyor> Onlar için Allah'a istiğfar etti. Bilmiyor durumlarını, zahirleriyle söyledikleri sözle muamele etti. Ve erce Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrana. Ama bizim hükmümüzü Peygamber ne yaptı? Tehir <gülüyor> etti erca, irca etti. Geri bıraktı. Hatta kadallahu ta'ala fihi bizalik. Ta ki Allah ta'ala bu konuda bizim hakkımızda bu hükmü verenerek. Kalallahu ta'ala ve alesselâfetillehine kullifû. Hani o üç geri bırakılan var ya ayetinde. Diyor ki ve veleysel lezî zekera mimme kullifne tekallufene anil gazv. Kâb diyor ki, bizim burada geri bırakılan olarak zikredilmemiz o savaşa gitmeyip geri kalmamızdan dolayı değil. Kapsin. Ve innema huve taklifuhu iyyâna ve irca'uhu emrenâ ammen halefe lehu ve atevera ileyhi fe minhu. Bizim diyor geri kalmamız, hükmümüzün, bizim hakkımızda verilecek hükmün geri bırakılması. Diğerleri gibi yemin edip hemen, hemen orada... Onlar için beyatının alınıp onlarla adına istiğfar etme, edilenlerden farklı olarak geri bırakılıp hükmümüzün tehir edilmesinden dolayı biz ne yapıldık? Geri bırakıldık. Yani bu ayeti savaştan geri kalanlar olarak ne yapmıyor tefsir etmiyor. Fuadis muttafaqun aleyh. Bir rivayette de diyor ki: "En-nebî sallallahu aleyhi ve sellem خرج في غزوة تبوك Tebuk savaşına Cuma günü çıktı sabahleyin. Fekane yuhubbu en yuhruca yevmel khamis bepeygamber. Perşembe günleri çıkardı. Pardon cuma dedik. Perşembe günleri çıkardı. Ve kana la yak ve kana la yakdemu min illa naharan e Peygamber Aleyhisselam seferden döndüğünde gündüz dönerdi, duha vakti. Fe iza şehre girdiğinde ilk yaptığı iş ne olurdu? Bedae bil mescidi fe Camiye ve Sonra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 Hasan bin el-Basri İbn Basri, Ebi Hatim'den kendisinden rivayet etmiş olduğu bir rivayette diyor ki Ya subhanallah. Ma akala ha'ula'i's salase ha'ula'i's salasete ma'lan haraman. Subhanallah şaşırıyor. Hayret diyor, hayret. O üç kimse var ya. Geri kalan üç kimse. Ma akalu ma'lan haraman. Ne haram mal yemişlerdi. Ve la safaku daman haraman. Ne? Kendilerine haram kılınmış olan kan dökmüşlerdi. insan öldürmüşlerdi. Ve lâ fil ard. Ne yeryüzünde fesat, bozgunculuk çıkarmışlardı. <gülüyor> yani işledikleri günaha baktığın zaman, yani bugün bizim işlediğimiz günahların yanında belki bize göre değil mi? Ne haram mal, ne evet. kan dökmüşler, ne yeryüzünde bozgunculuk çıkarmışlar. Diyor ki hasan Basri Esâbehum ma semi'tum. İşte senin o işi, şu onlara işittiklerini, bu hadiste işittiklerini isabet etti. Başlarına bu ağır olaylar geldi diyor. Yaptıkları bu hareketten bu fiilden dolayı. Ve vâkat aleyhumul arzu bima rahubet. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar geldi. Fekeyfe bimen yuâki'ul fevâhişe vel Büyük günahları ve fuhşiyatı işleyen adamın durumu nice olur. Yani kendine geldi iyi insan Hey büyük günahlara koşa koşa giden, büyük günahları umusamazca işleyen, fuhşiyata batmış olan insan, ateşini söndür. Kendine gel. Bak orada üç tane adam var. Bunlar yaptıkları karşısında dünyanın onlara nasıl dal gelmesi var. Bir de kendini düşün, bir de kendimizi düşünelim. Hayatımızda işittiğimiz büyük günahlar var. Bunlar bizim için çok küçük gibi gözüküyor ama bunlar için aslında bize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 Yani tövbemizin bile tövbeye ihtiyacı var. Yani istiğfarımızın, Allah'tan bağışlanmamızın bile bağışlanma, yani istiğfaraya ihtiyacı var. Rüya var. Değil mi? Bir sürü günahlar var. Yani böyle bir durumda olan insanlar olarak ne sabah akşam zikirlerini yapıyoruz, ne duha namazı kılıyoruz, ne gece namazı kılıyoruz. Ezan okunuyor camiye, cemaate gitmiyoruz. Önümüzden haram geçiyor, harama bakıyoruz. Azıcık bir şey oluyor, sakalımızı kesmeye çalışıyoruz, paçalarımızı uzatmaya çalışıyoruz.